الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحكمه أن من حيث هو هو يفي بالقوله قطعاً. وحكمه خاص في منه خاص في ذلك Hâs'ın hükmü nedir? Hüküm. El eserun hâs es-tâb-i kubisi. Hâs ile sallan eser. hüküm şudur. Allah'u en hâs'a hâs'in lafı hâs tuhu'a Hâsiyet kaybı getiriyor ki önemli. Hâs, hâs olmasa hâsiyetin. Yani hâs neydi? böyle olması taksim yetir. Has yüklematul waqtan diye yani has lafız edilmiş olduğu manayı kat'en kesin olarak ifade eder. Min hatu huwa huwa haydın ma kat'i ma'ari ani harici olan işlerden ka'n-nazar ile beraber. Yani halsın metnülünü ka'n ifade etmesi min hayt-u huve huve min hayt-u huve huve ne demektir? ma'hab-i nazari an-i umuril hariciyeti harici olan işlerden ka'n-nazar yani harici olan işleri itibara almayacak olursa. Eğer haddiye olan işleri itibara alacak olursak o zaman tas metnünü katran ifade edemez. Mesela eş-şek taftu hayvanı müstebittir hakikattır. Eş-şek yani mal olarak ne nedir? Hayvanı müstebittir. Dolayısıyla ve haytu esedan zamanda bu esed taftu yani aslan gördüğündüğü zaman da bu esed taftu Manası mâvz-ı olan hayavân-ı müfterişi kaphan ifade eder. Ama hangi haysiyetler? min hayt huwa. Ne demek min hayt huwa? Ma huvâ? mâ tâh-i nazar-i anî umûr il olan işlerden kâh nazar eder. Mesela burada bir kâhici iş olacak olsa ne olabilir? râ'îs-u eseden fil hammâri diyecek olursanız o filhammân-ı kaybı olur? Hariki iş bu. Eğer o hariki iş var ise biraz önce bahis konusu olan has yani esed lafı, metlulü, yani mavz-ı aleyhi olan hayvanı ı müfterişi kaphan ifade edemem Çünkü oradaki resülden maksat nedir artık? ki hamam karineşi ile hayavân-ı değil. Ya, Orada da gülüşü cah Peki hayaban-ı olan ma'ud-u alemi nedir burada? Hatıb zanniyyiz. Kap'i Onun için diyor ki ma'a hap'i nazar-ı kan'i umur Niye? Bundan aklı nazar edeceğiz. fe innehu çünkü hadiyetun-i bihatebil avarif ha' arızlar-ı hatebiyle yani hış etkenler hatebiyle filhamman-ı kalbi gibi cümle ne olur? Hafiyyen hafî olur, mevlülünü kaphan değil, zannen ifade eder artık. Yûdibu zanniyyette. Bakın o zaman neyi gerektiriyor? Kapriyeti değil, zanniyeti gerektiriyor. Dolayısıyla min hayt huwa huve bu kayıt üzerinde duruyorum. Çünkü biraz sonra, dersin bir bölümünde bir sual var, o sualin cevabı da min hayt huwa huve huve kaydına bağlı minhaysu huve huve olursa ha o zaman mektulünü katman ifade eder. Ama dış etkenler yani avarın dediğimiz şeyler devreye girecek olursa has mektulünü katman gerektirmez. Zanniyeti gerektirir bu sefer. Biraz önce verdiğimiz misalde olduğu gibi artık es-saretu ve s-saretu fa'nau e-diyehum'a ilahe-i ilahe çalan kadının ellerini kesinir. Vahidi kelime deki esrarın kelimesi hassadır. Bu esrar kelimesi hassadır. Ama ne başa ne var? Hafâf. Halbuki Habide hassadır olduğu halde ne ifade etmede ne var diyoruz? Hafif diyoruz. O kafanın giderilmesi lazım diyoruz. Temel gereklidir diyoruz. Neden? Çünkü avarızdan, yani harici bir şeyden kaynaklanan ne var burada? Kap yedi kesici olan bir durum var. Nedir o? Ehli i ne nebbaş soyucu demek Sarık malumunuz hırsız demektir. Çalan. Nebbaş kefen soyucu. Bir de tarlar var. O da yan kesici. Sarık kelimesinin kefen soyucu ve yan kesiciyi kapsaması Gerekirken orada ehl lugat, keten soyana sarık değil, nebbaş, özel bir ikim Aynı şekilde yan geçiciye sarık değil, yan tabrar lafzını kullanılır. ehl lugatın bu iki değil için ayrı lafız kullanması sarık kelimesinin hükmünün onlara geçirilmesinde hapa meydana geçirilir. O kabağın emuş ilana bulacaktır, biterleşir. Halbuki sarit nafsu ne idi? idi, metdülünü kapan ifade ediyordu. Ama harici etkenlerden dolayı metdülünü kapan değil, zannen ifade edebilir. Nitekim dedim? soyanın eli kesilmez, sarit gibi ters değerlendirilmez. Bak bütünde de değişiklik olur. Bu konulara daha tekrar rahatlı da girecek tabi yusidu meklulehu kap'an meklülünü kap'an ifade eder. Meklül ve maksat nedir? Mahsus der bazı kitaplarda, usul kitaplarında. Gerek mahsus, gerek meklül bundan tas verilen lafın vab edilmiş olduğu hakiki mana. Haş lafı, meklülünü yani vab edilmiş olduğu manayı kap'an, kesin olarak ifade eder. Şimdi Ey! diye tefsire girecek. Tefsirde üç şeyden bahsedecek. Birincisi ihtimal-i anikleri. İkincisi muhtemel. Üçüncüsü de beyan-ı tefsirdir. Bu tefsirdeki işlenecek olduğu üç şeyle üç tane defa işaret edecek. Neyi defetmeye işaret edecek? Evvela onu bilir muarazayı da söyleyelim. Bakınız, biz حَاسْ مِنْ حَيْتُهُ وَهُوَ يُف۪يدُ مَتْلُهُ قَفْعًا diyor. Yani حَاسْ مَتْلُونَ قَفْعًا ifade eder. Bu bir iddia. Bizim müddaamızdır. iddia etmiş bir şey. Biri çıkıp, birileri çıkıp, diyebilir ki şayet حَاسْ مَتْلُونَ قَفْعًا ifade edecek olsaydı, gayrı ihtimal etmezdi. Bu meseleyi bu anlatacağım şekliyle anlatan sadece fakir. Diğer bazı kitaplarda da var fakat onlar böyle hep ucundan meseleyi almışlar. Meseleyi münazara cihetinden er, er, münazara cihetinden işlememişler. Fakir ise münazara cihetinden Şimdi biz bir şey iddia ediyoruz, ortaya bir müdda'a koyuyoruz. Diyoruz ki, Ha'f mezzülünü kap'an ifade eder. Bu bizim iddiamız, Ha'f mezzülünü kap'an ifade eder, sözüne müdda'a iddia edilecek. Bu müdda'ya muarazada bulunuyor bir Diyor ki, eğer Ha'f mezzülünü kap'an ifade edecek olsaydı, vab edilmiş olduğu manadan başkasını istimat etmemesi gerekir. Etmemesi lazım gelir diyor. Bu nedir bu? Bu bir muarazadır. Yani sizin müddanınıza birisi ne yaptı muaraza yapmış. Ne diyor? Siz diyoruz ki haas meddülünü kap'an ifade eder. hemen çıkıp biri muaraza yapıyor. Diyor ki şayet haas meddülünü kap'an ifade edecek olsaydı o zaman gayra yani vap edildiği manadan hafifi manasından başkasına ihtimali olmaması gerekirdi. Diyor ve etliyor ve huve basıl bu lazım batıldır. Ne diyor ve huve basılın bu lazım batıldır. Yani vap edildiği manadan başkasını ihtimal etmemesi gerekirdi. Hadbuki hasla bu vab edildiği manadan başkasını ihtimal ediyor. O zaman bu lazım batıldır. Lazımın mutlanı, mezzumun mutlanını gerektirir. Dolayısıyla haf, mezzülünü haf an ifade eder de batıl olur. Bu münazara. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Çünkü bu tefsir, Allah'ın getirdiği tefsir var ya, yani alâvetni yaptığımızda veya ihtimalen ma fi an'delil eriş muhtemel, öyle yani tefsir diye gelecek. Bu üç açıklama bizim müdaamumuza yöneltilen muarazaya muaraza yapılamayacağı için yani, müdaamımızı ortadan kaldırmak isteyenler ona yöneltilen muarazaya defa içunur. Şişimde bir doğru değil diyeceğiz onlara ve bunu üç şekilde ispat edeceğiz. Onun için dersin başlangıcı böyle. Ama sonrası su kolaydır. Başımda biraz yoracak biz. Ama dediğim gibi sonrası atı kolaydır. Belki daha iyi okuyacağız bu inşallah. Ama burası biraz bizi yoracak. Onun için tekrar söylüyorum. İbareci de şu. لَنْكَانِ يُبِيدُ مَكْلُ لَهُ حَبْعَانِ يَجَوَ اللّٰهِ يَحْقِمْزَا غَيْرَ مَعْنَاهُ وَهُ وَبَعْقُونَهُ Şimdi bak ederim. Tekrar söylüyorum onu. Çünkü üzerinde bina edeceğim yüz tane meşele var. Şu meşelenin evvela bir kavranması gerekiyor. Fişik bir iddiamız var. Ortaya bir mıkrağa çıkıyor. Gördük ki has meclülünü kap an ifade. Bu bir mıkrağa. Çıkıyor birisi, muhafaza yapıyor dedikler. Ne diyor? Diyor ki, bakınız şah ceza. Yani mukaddem talih mantık itibarıyla bir cümle Şayet de şah ceza e, mahiyette mantıfta mukaddem talih. Yani şah da mukaddem diyoruz. Malum cezaya talihdir. Diyor ki şayet ta meddülünü kapağını gerektirecek olsaydı vak olduğu manadan başkasını ihtimal etmemek lazım gelirdi. Cezada bu. Vak manadan başkasını ihtimal etmemek lazım gelirdi. Ve huve bakıri. Bu lazım gelir mi dediğimiz ceza, yani talih, mantık itibarına ne şey? Neden? Gerek itiraf eden, gerekse müddeanın sahibi olan bizler, hepimiz ortak olarak diyoruz ki, has vah manada, manadan, yani hafifî manasından başlasını ihtimal eder. Bunda itibar ediyoruz. Muhafza de bunu söylüyor, biz de bunu söylüyor. Yani Ta'at, valli bir manadan başkasını ihtimal eder. Bu nasıl olur anlatacak tabii ki. Ha o da biz de, eden de biz de bunu kabul edelim. bir ortaya Ta'at mektulünü kat'an ifade eder mütahatını koyduktan sonra, çıkıp bize muaraza eden deyince, şayet Ta'at mektulünü kat'an ifade edecek olsaydı, vabd edildiği manadan yani hakiki manadan başkasını ihtimal etmemesi gerekirdi. Ediyor mu? Bir şey göre de buna göre de ediyor. O zaman lazım batıldır. Bak talih batıldır. Talih'in lazımın yani cezanın mutlanı şartın mutlanını mukaddemin mutlanını gerektirir. Yani ne batıl oldu demek istiyor diye o arada yapan Ha? meslülünü kap'ami ifade eder de bahsettir. İşte Allah'ın seferi burada yus'idu meslülühü kap'ami ifadesinden sonra ey ala vekhim yaktav el-ihtimâlel-nâşi'âi deyil diyerek o muarazaya birinci desbiri yapıyor. El-il diyerek ikinci desbiri yapacak zeyan-ı diyerek üçüncü destini yapacak. Yani bu tefsirler eyden sonra gelen bu açıklamalar ne içindir? Muadzi müteamıza muaraza yapanın ortaya koyduğu şak yedat oluşan mülazemeti veya da lazımı nazım hakkında iddia ettiklerini defetmek içindir. Kendimizi savunmaya geçiyoruz. Dediğimiz doğru yani has metnulünü kaphan ifade eder. Bizim bu dediğimiz doğrudur. Senin şah ceza olarak yapman doğru değildir. Veyahutta Ve ceza yani gel demudan itibaren hasın metnulünü kaphan e, hasın mavdu aleyhinden başkasını ihtimal etmemesi lazım gelir sözü için demene daiz et yapacağız. Onun için birinci defa başlıyor. Hey meddülünü kapran ifade eder. Ne demek? Şu demek. Alâ vekhin yahtof el-ihtimâlel-nâki'ân delil. Delilden kaynaklanan ihtimali kesecek şekilde ne yapıyor? Meddülünü kapran, yani maddua dedin, maddua dedin manayı kesin olarak ifade ediyor. Delinden kaynaklanan ihtimali kesecek şekilde. Ne demek? Deli, yani haf, delinden kaynaklanan ihtimali bünyesinde barındırmak. Raitü eseden, ben aslan gördüm dediğiniz zaman da, burada esed kelimesinde, racülü şeca'ı kastetmeniz, şecafi adamı kastetmeniz mümkün mü? Laksın olan ihtimali var mı? Var. Hatta bu ihtimal nereden kaynaklanan bir ihtimaldir? Gelinden kaynaklanan bir ihtimaldir. Zira filhamman diyecek olsanız lafzın bu sefer manası bu olacak. Lafzın manası o olacak, hadi ufak olacak. Gelinden kaynaklanan ihtimali has keser, der taraf eder. Bu söz ile, bu söylediğimiz ile Eribe yapmış olduğumuz muarada, şah da cümlesine nasıl bir dehte bulunduk? Dedikler söyleyecek olduklarımız neyi yapacak? Dertli gerçekleştirecek. Hakkın söylediğinde dertli gerçekleştirecek. Nasıl beceriyor bunu? Bir bakalım. Birinci dertli yapalım. Bu söz birinci dertli. Birinci dertli yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle, ne demişlerdi? Demişlerdi ki muarızlar, yani bizim müddeamıza bu arıza edenler demişlerdi ki şale tak, mezzülünü kapani gerektirecek olsa o zaman vab edildiği manadan başkasını ihtimal etmemesi lazım. <gülüyor> Burada bir ihtimal gelmesi gerekiyor cezalar. Yani La yehdemiyu zeyre manahu Yelkeme la yehdemile zeyre manahu ve bir manadan başkasını ihtimalle etmemesi gerekir Bu ihtimal kelimesini ele alır. Buradaki ihtimalle maksat nedir? Buradaki ihtimalle maksat iki şey olabilir. Birincisi mutlak ihtimaldir. İkincisi denilden maşi olan, neşet eden ihtimaldir. Yani has, denilden neşet eden bir ihtimalle Wat edildiği diye manadan başkasını ihtimal etmez demek de olabilir. Ha, ister benim etsin isterse delinin olmamasından meksettin, vücuda gelen bir ihtimai, bir ihtimalle, ihtimali ne yapar? Kat eder, keşeder, ihtimat keser. İhtimal etmez bunu demek. İkisine göre mana verelim ve muaraza bize muaraza edelim bu şakkeza muarabasındaki mülazemeti, birinde mülazemeti, ikinci, ikincisinde mülazemeti değil. Ama lazım batıldır çözünü ben taraf edelim. İki tane ne yapacağız? Bunu da gelip yapacağız. Birincisiyle mülazemeti ben taraf edeceğiz. İkincisiyle ve huve batılın demişti. Yani lazım batıldır demişti. Hayır, basit değildir. Unutmak istemiyorsunuz. Hakikaten, yani münazara açısından güzel bir konu, rasipçi olabilir ama güzel bir konu. Nasıl? Şöyle. Şimdi onlar dediler ya, lerka ibtidil E, ifade ediyorsa, ne gelir? -i -i manadan başka bir etmemesi lazım gelir. Şimdi bu ihtimalden maksat, la ihtimale diyor ya, o ihtimalden maksat, mutlak ihtimal ise. yani ister delilden necdet etsin, ister delilden necdet etmesin. Ya, lafsın salahiyeti var başkasını ihtimal etmeye. Delil yok ama, lafsın neci var? Salahiyeti var başkasını ihtimal etmeye. Buna bir misal verir derseniz, gâin-i ceydun bana değil geldi desen, bu laksın zeydası has bir laksın, mektulünü katan ifade eder. Ama bu şu demek değildir. Caim-i diyen kişinin kastı, belki de mülkiyet alakasıyla Zeyd'in kendisi değil de, kölesi geldi, onu kast ediyor olabilir. Laksın buna ihtimali var mıdır? Vardır. Bu ihtimal bir denilden mi de kaynaklanıyor? Hayır. Delilden kaynaklanmaz, yani Gayr-ı Esedem gibi değil. Orada filhammam gayrilla, ki o nedir? O delilden kaynaklanan gayr ihtimaldir. ihtimaliz. Öyle delil olmaksızın da has ne yapabilir? Gayr-i ihtimal eder. İlerimi göreceğiz. Has ile müfessel arasındaki fark budur zaten. Has delil olmasa da gayr-i ihtimal eder. Ama müfessir, müfessir, asla gayrı ihtimal etmez diyeceğiz. Delilsiz gayrı ihtimal etmez diyeceğiz. Delille ihtimal etmediği gibi delilsiz de ihtimal etmez. Neyse konuyu dağıtmadan buraya gelelim. Şimdi demek ki eğer biz buradaki allâ yahtemîledeki ihtimalden mutlak ihtimale olursa delinden müş'et eden veya delinden müş'et etmeyen bir ihtimalle gayrı ihtimal eder diyecek olursak, o zaman bu mülazenet geçersiz. Müsellem değildir, memnun. Neden? Aslında dersin başında söyledik. Bize mu'ahaza yapan da biz de kabul ediyoruz ki has lafın gayrı ne yapar? delilsiz olarak gayrı ihtimal eder. Bak delilden mecet et, et, etmeyen bir ihtimal gayrı ihtimaldir. Bunu mu bu ağzımızla kabul ediyor, biz de kabul ediyoruz. Dolayısıyla tutar da bu kabul gereği şakceda tabiyeti nedir ki? Allah ihtimalden mutlak ihtimal murattır, zerremi biz tespit yapıyoruz şu anda. Zerremi değişik karşı taraftakine sen de kabul ediyorsun ki haf lafı delilden meşret etmeyen bir ihtimalle gayrı ne yapar? İhtimal eder. O zaman gelzemu ella yahtemile gayre manahu dedin sen. Bu mülazemet geçerlidir. Yani haf metnülünü haf an ifade ederse şu lazım gelir. Bu mülazemet o zaman mükemmel değildir. Memnun. Ha yok eğer dersen ki, Buradaki ihtimalden maksap o değil. Buradaki ihtimalden maksap nedir? İhtimalen naşiren an delilidir. Delilden kaynaklanan bir ihtimalle bir başkatın yani vatıdiki manadan gayrı ihtimal etmez diyorsan senin bu mülazemetin müşellendir. Senin bu mülazemetin nedir o zaman? Müşellendir onu kabul eder. Yani ha şadet mektörünü kapan ifade edecek olursa vab edildiği manadan başkasını delilden neş'et eden bir ihtimalle ihtimal etmez. Doğru. Bakın o la yehzebile'deki ihtimaldan delilden neş'et eden manasını alırsanız bu şartın cefayı gerektirmesi ki bu odur. Mülazemet müşerlem bir mennû değil. Ama bitmiyor. Muallim bize ne diyor bununla beraber ve huabatının demiş ve huabatının dediği neydi? Lazım batıldır diyor. Lazım nedir burada? Vat edildiği manadan başkasını ihtimal etmemesi idi. Öyle değil mi? Vat edildiği manadan başkasını ihtimal ediyor mu etmiyor? Mu? Ediyor. Delinden nek etmeyen bir ihtimalde hala etmiyor mu? Ediyor o zaman sen lazım batıldır demen doğru değil. Çünkü bu arız bu mülazemette nereye varmak istiyordu? Lazım batıldır deyip lazımın mutlağını, meclumun mutlağını gerektirir. Dolayısıyla sizin müddeanız batıldır demek istiyordu. Bizim müddeanız neydi? Buradaki şart. Yani hafdafız meclununu hafdan gerektirir. Dolayısıyla biz Ala ve kim yaptı o elihiyim alen? Ne ki anıt delil ile incide elişi yaptık. Her birinci de incide nasıl yaptık? Bir mülazemedi benederek, iki mülazemeki kabullendik, ama lazımın butmanını kabullenmedik onu dedik. İkisi bu. Şimdi bundan biraz daha karmaşık olana ''Evil muhtemele'' diyecek. ''Ve şey-i temam-ı Bunun tam açıklaması gelecek. Aslında tam açıklamasını yalnızdır. ''Evil muhtemele'' veyahut da ''Muhtemeli'' kat ediliyor. Şimdi dedik ki ''Yufi'idu mezzulehu ka'an'' ''Hat mezzülül ka'an'' ifade eder. Ne demek? Delilden nâki olan ihtimali barındırmaz.'' Onu ben taraf eder. Deyip Muhtemeli de ben taraf ederim. Muhtemeli de ne yapar? Ben taraf ederim. Bu aslında biz geri dikkat ederken hem ihtimali genelleri öyle değil mi? Derinden meşret ettin veya etmesin veya derinden meşret ettin ikisine dair yorum yaptık biz. <gülüyor> Şimdi diyor ki muhtemeli kat eder, keser, berkarat eder. Yani bir yerde has lafı varsa, orada o has lafın istimali dahilinde olan muhtemel yoktur. Onu keser atar. Önce ne demişti? Delinden leşet eden istimali keser demişti. Şimdi ne diyor? Muhtemeli de keser. Muhtemel ile kast edilen nedir burada? Delilden neş'et eden, delilden neş'et eden ihtimaldir. Muhtemelden masraf budur ha. Muhtemel ile neyi kast ediyor? Ki bunu takvimde daha açık vermekten burada zaten iradetil gayr diyecek değil mi? Gayrı kast etme diyecek ama e, takvimde daha güzel ifade kullanarak ibaretin al iradeti Nâhu'l mevdu'u ma'a karine ile beraber yani lakkun manada, manada kullanılmasını, onu ifade etmesini Menedik karine ile beraber vakt edilmiş olduğu manadan başkasının kast edilmesi demektir muhtemel. Şimdi muhtemel kaybıyla da burada nusallık ne yapıyor? Anne yöntekinde olduğu gibi diyeceğim bu araza yapanların bu arazasına ne yapıyor? İkinci bir defa yapıyor. İkinci bir defa yapması nasıl oluyor? Şimdi bir muhtemelden maksat budur derse, hayırı yani karinenin vücuduyla beraber haf lafın olduğu manadan başkasını kast etmek deyince o zaman Bizim muaraza cihetinde diyoruz ki, buradaki اَلَّا يَحْتَمِلَا غَيْرَ مَانَاهُدَا اِحْتِمَالًا maksat Ne olabilir? Tek şey olabilir. O da nedir? Mutlak ihtimaldir. Yani ister deliden meşret edol olsun, ister deliden meşret etmeyen olsun. Mutlak ihtimal. Şimdi eğer mutlak ihtimal, maksat ise ihtimalden o zaman bu şartın cezayı gerektirmesi yani mülazemet nedir gene? Memnun. Neden? Çünkü manası şu oluyor, onların şart ceza olarak kurmuş oldukları, bize şey, muaraza olarak getirdikleri delilin manası şu oluyor. Şayet has, mezzülünü an ifade edecek olsaydı, her türlü ihtimali ben saradır. Ne demektir? Yelce bu ella yahtem ile ihtimal etmemesi gerekir. Ney manahu? Manasından başkasını hiçbir ihtimalle ihtimal etmemesi gerekir. Yani ne kaynaklanan ihtimal ile, ne kaynaklanmayan ihtimal ile. E böyle bir şart cezalı şenlen midir? Hayır memnunum. Çünkü gene söylüyorum. Onlar da söylüyor, biz de söylüyoruz. Ne diyoruz? Haas lafız mektubunu hapman ifade eden diyen de, demeyen şunu kabul ediyor. Neyi kabul ediyor? Kabul ediyor ki haas lafız, delilden kaynaklanmayan bir ihtimalle, rayır ihtimal eder. Bunda kimsenin itirazı yok. Aksi takdir de biraz da söyleyecek onu. Haas, haf olmaktan çıkar müfessar olsun. Dolayısıyla mülazimeti dile, mülazimet memnurdur. Mülazimeti memnur değil de, <gülüyor> muhtemel suretinde, müsellef olması mümkün değil mi? Mümkündür. Ne zaman mümkündür? O eğer has lafız, mevlülünü kapran ifade ederken, eder o kapran ifadenin mergi'i ihtimal olacak olsaydı, o zaman bunu ne yaparız? Bu şart ceza mülazimeti müşellem olur. Ne zaman? Eğer bir has lafız mevlülünü kapağını ifade eder derken, oradaki kapağın kesin olarak sözünün merci'i muhtemel değil de ihtimal olsaydı bu kabiliyet müşellem olurdu. Bu şart ceza müşellem olur. Ne demek? başka bir metlü lıka ifade eder. Ne demek? Hiçbir şeyin ihtimali olmayacak şekilde demek. Mecbur ihtimal demek o demek. O zaman gelsem Allah yahtemile gayra manahu. Cenab-ı gerektirdiği de müşellak olurdu. Başka bir cenab-ı Hakk yapabilirdi vay. Bu şekilde müshallak olurdu. Ama bunu söyleyen kimse yok. <gülüyor> Kâs metnülünü kâhân olarak ifade ederken oradaki kâhân merciî ihtimal değil muhtemel. Muhtemel ise delinden neş'et eden bir ihtimal ve ihtimal edilen var. Sadece olur. O kast ediliyor. Onu da zaten biz bir öncekinde söylemiştik. Ne demiştik? ''Deliğden neşret eden ihtimali bertaraf ederek hafı'' demişti. Çok daha fazla yoruluyormuşsun inşallah. Bu bir ön bilgi olmuş olsun bu konuda inşallah. ''Yufîdü mes'ûlehu kâ'an'' ''Ey alâvec-hîm yâttav el-ihtimâlel-nâki ânîf ve ''Veşîh-i temâm-ı kâllîhîî'' dedik. ''Evil muhtemel'' dedik. ''Veo'va muhtemel nedir?'' ''Eirâdetül gâir'' ''Gâir'' yani ''Mâmud'i bin karîmeti'' Ha, karîmenin bulunmasıyla beraber Hakkın vasfedildiği manadan başkasunun tasfedilmesidir muhtemelde olur. Onu da bertaraf eder lâli ihtimale. Bu lan ihtimale hakkında niyedir? Biraz önce dedi ya, dedi ki ya hakkın yani hak mesulünün kat an ifade ederken eder nedir? Muhtemel bir ihtimal değildir demişti, değil Dolayısıyla ihtimali kesmez Dikkat edin. Hâz lafız, gayrı ihbat bir manadan başkasını ihtimal etmeyi ortadan kaldıramaz. Hangi manada ihtimal? Bir mana salafiyet-i lafzı. Lafzın kabiliyetinin, salafiyetinin olması manası. Delinden mekhet eden değil ha. Hâz bir lafız. Hâz olması itibarıyla kabiliyeti vardır. Nereye? Delinden mekhet etmeyen... Bir ihtimalle vakt edildiği manadan başkasının itibar etmeye. Bu ihtimal hiçbir zaman hastan çıkmaz. O çıktığı anda hastayı hübezzel var. Onu da şöyle diyecek şimdi. Neden? Salahiyetin ne olması? Neye salahiyeti var? Kabiliyeti var. Ne yorad edihî el gayrû? Hastakızla vakt edildiği manadan başkasının kast edilmesine ne ki var? ihtimali var. Biraz önce söyledik. Yani cezidin değil, ne köleçinin geldiğini kastedebilir, dişidi değil, müdekelidir. Niye? Çünkü bu ihtimal, yani delilden kaynaklanmayan ihtimal. Diğer bir ifadeyle, laksın salahiyetinin, kendisinden başkasının kast edilmesine, kabiliyetinin olması manasındaki ihtimal, bakil durmaktadır. Bakil derken ne demek istiyoruz? has kat an ifade et, ediyor ve bu ihtimalle duruyor. İşte bu ihtimalin delilden kaynaklanmayan bir ihtimalle gayri ihtimalt etme hasın kat an ifade etmesine zarar verir. Hatta le'in hata -e bu ihtimalle geçilecek olursa yasîru el lafzu müfesseren. Bu lafız ne olur artık? Müfessert olur. Her kap'u Kan. Ne demek o? El Kağıt üzerindeki kan. Oradaki kan ka sözcüğü var ya. Ha, ben bunu kesin olarak ifade eder. O kesin olarak sözcüğü ya <gülüyor> bütün yuvarlak ihtimal. Bu ihtimalle beraber gem olur. Hangi ihtimal? Lastun geline dayanmaksızın, gelinden kaynaklanmaksızın vah edildiği manadan başkasını ihtimal etmesi dediğimiz salahiyet dediğimiz manada bu haf bu e, bu kaphan sözü, kesinlik sözü onunla cem olur. Demek istiyor ki, ki bir lafız delinden kaynaklanmayan bir ihtimalle vah edildiği manadan başkasını ihtimal etmekle birlikte mektulülü kaphanla ifade eder. Bunlar cem olur. Ama lel muhtemeli Muhtemel ile gem olmaz. Burası önemli. <gülüyor> Haz dapuzun hani yufi dimitine hukuk diyorduk ya. Kesin olarak o kesinlik, Allah'ın yeteri lafuz manatında manatıyla gem olur. Ama muhtemel ile gem olmaz. Muhtemel nedir? Ra'ytu asadan fil hamman. Bakınız. Ra'itu eseden dediğiniz zaman da eset dışı hayvan natsı bir müsterişteledir, katılıyorsunuz. olarak onu ifade eder. Ama bir deliğen kaynaklanan ihtimali de keser. Yani bin hamamı da keser. Ama sif tutar da. Rahip eseden bin hamamiyi dert ederiz. Ra'itu eseden bin hamam. Rahip esedene göre neydi muhtemel? Neydi? Muhtemel. Ona ihtimali keker demeniz ne demektir? Demek ki o muhtemel. Onu kesiyor demek. Ama lafız müteterlin selam-ı rait-ı esedem diye kuracak olursa şimdi diyebilir misiniz ki buradaki esed lafı hayavan-ı müftelişte hayavan-ı müfteliş manasını ifade edebilir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz bak o zahiyeti dolayısıyla muhtemel ile beraber kabriyet onlar ama laftın vakt edilmiş olduğu manadan gayra salahiyetini delilden meşgit salahiyetinin olması manasıyla has hizmet meddülünü ka'an kesin olarak ifade eder canlılar evdeyâne şimdi demiştik mi bu has Yufid-i meddulehu kat'an meddülünü kesin, yani mavdu alevini kesin olarak ifade eder. Yani delilden meşret edecek ihtimali kesmekle bertaraf etmekle beraber. iki muhtemeli de bertaraf etmekle beraber. Üç, beyanı tefsiri de taraf eder. Çünkü bunun üzerine bir çok farklı mes'ele kuracak. Yani beyanı tefsiri taraf eder manasında. Ne demek beyan-ı tefkir? Şimdi biz beyanla ilgili daha önceki derslerimizde bir ifade kullanmıştık. Neydi o? Beyan-ı zavretti. Nitekim bugünkü derste de o beyan-ı zavret gene gelebilir. Beyan-ı tefkir olmaz. Mücmelde olur. Bismillah. Akî mutfala'da Mevla-ı Teala namazı kılınır diyor. İkam edin, cennet Peki namaz nedir? Günler sefağı kılınmalıdır. Kılınacaksa tarikatların hep olmalıdır her defası. Bu mücmen bir lafızdır. Samat O zaman bu mücmeni mücmin bırakan yani şeriatın sahibinin bize ne yapması gerekiyor? Beyan etmesi gerekiyor. İşte ona beyanı tepsir ederler. Beyanı tepsir nerede oluyor? Mücmende oluyor. Hasta olmuyor. <gülüyor> hasta neden olmuyor? Yahu biz Beyan-ı tepsire niye gidiyoruz? Bir lafın hakikat manasını uspat etmek için gidiyoruz. Haas lafın mevlülünü haf an ifade eder demedik mi zaten? Mevlülü nedir? Vak edildiği mana yani hakikat manasıdır. Dolayısıyla diyor ki şimdi beyan-ı tepsiri de tap eder. Yani haas bir lafıza beyan-ı tepsirden vahit yapılamaz. Ama bunun dışında beyan-ı takdir var, beyan-ı takdir var, beyan-ı tebdil var, beyan-ı zaruret var. Bunları ihtimal eder muayiştir. Bunlar bak olarak gelebilir zaten. <gülüyor> Niye ihtimal etmek bunu keser atar haf? Yani çünkü beyan-ı teşkil, immat-ı zuhur. Ya zuhuru ıslat etmek şimdi, zuhur dediğinde billahın hakiki manasını ortaya çıkarmak için. Nuhur ortaya çıkması, ispatla onu senin çıkarman çıkartman demektir. Yahu haslaten bahsedildiği o hakiki manada nedir? Onu kapman ifade ediyor. Burada böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Mutafsili hasıl olur. Cahiz değil. Ve hu hakikatuhu. Ve huve. Ispatu tuhur. Yani o zuhur dediğimiz şey haslatsın zaten. Hakikatıdır. Veyahut da velizaletil hafe'i veya da hafa bir kafalılık ilgilik var orada. Zeyan-ı tevkir biraz önce hikmetle bahis konusu yaptığımız gibi onu açmak onu ortaya koymak içindir. Halbuki ve huve lazimuhu haf lafsın lazımı nedir? Meddülünü an ifade ediyorsa bunda bir kafalımız da yok demektir. Ve kilahuma gerek fakat bu huru karakteri dahilî hata bâtılun has tabi ki bâtıl bu geçerlidir. Neden? Derler ki hak beyyinun binatiği hak va'l bir za'î kendi ki zahirdir, açıktır. Peki etbi örneyse bizim tutupsa beyanı terkir yapmaya kalkmamız yani beyanı ki has illet olur. Beyanı terkire gitmemiz bizi götürür nereye götürür latıfat-ı sabit Sabit olan neydi? Zuhur. Onu usbaata götürür. Ve izanet-i muza'nı hafa zaten giderilmişti. Onu bir daha gidermeye götürür ki bu da bakıldır, geçersizdir. Ve'in kıyle. El-kâf kad yekûn-u mubhemen. Dersin başında min hayt huwa huve huve kaybı önemli bir demişti. İleride bir soru soracak. Gelatta bu min hayt huwa huve huve kaybına dayalıdır demişti. İşte bu odur. Soru ona bina. Soru yapan diyor ki, ha hadiyenin muhemen bademli hem olur? Yaklaşılabilirliğimil mürabbihihu, ha slapsın kalıcı bilenin ne olduğunun beyan edilmesine ha slapsın ihtiyaç diyebilir. E evet, doğru doğruyu diyebilir? Ama ha slapsın muhemen oluşu kendinden kaynaklanmıyor. Ya ama kaynaklanıyor. Bunu geri de minhaytu huve hu'yı anlatırken anlattık, değil mi? Burada bahis konusu yaptığı mübhemlik de avarızdan, dış etkenlerden dolayı gelen bir kapalılıktır. Yoksa haastakun, meddülünü kap'an ifade ederken bir sorun yok. Hurnâ dedikkel, haast min haytuhu ve haastun. Bakın oraya çıkıyor bir cevabı. Haast, haast olması halkiyetiyle, yani o dış etkenlerden belsalat edilmesi durumunda. la layıkını mübhemen, mübhem olamaz. Çünkü meddülünü kap'an ifade ediyor ve <gülüyor> bir daha o mehemmet avurlar hazbilidir ki ona misal vermiştir kalemi değil mi? hammam kalemi şeyidir hemen şüphe ki düşmenin menşei yani böyle bir soruyu soran kişinin sormasının kaynağı nedir el gafle ki onun kaynağı hakikiyettir bilidiridenin halku huwa huwa hayimdan olarak bu soruyu eğer o kendi böyle bir soruyu sorması gerekmez kormamadım. Şimdi gelelim işin meyveşini toplamaya. Yani bu kadar anlattık da hafetlülü hafetlülü hafetlülü ifade eden bir idratlar var, cevaplar şu bu. Ne çıkar bundan sonuç olarak? Yani bir kitaptan, sünmetten ahkam çıkarırken nasıl nasıl istifade ederiz bu vaat konusu yaptığımız tarih ve hükümden? Şimdi bize onu Ünbelema zekere kat'iyyete'l-kâh hasıl meccülünü kâh'an ifade ettiğini zikredikten sonra arâden yusalli'a aleyhi frû'an frû fıkıhtan buna dair birkaç meş'ele getirmeyi kass etti Musa Mustafa söyledi. Ve lida ey ifâdetil-kâh mecculehu'l-kâh'an ifade ettiğini teşit olarak ifade ettiğinden dolayı cû'ilel-hul'u Pala han, la fethan. Kulu pala kılındı, fetik kılımla. Kulu mu? Şimdi nikah. Da. Bir adam bir kadınla evli. Kadın adamdan memnun değil. Fakat boşama yetmişini Allahü Teala adama Adam da kadını boşamıyor. Kadın ise kocasından boşanmak istiyor. Gidip kadın kocasına dedik ki, hadi bir el bil hem. Ama bin bir hem vereyim, bana kulu mu? Yani benimle bir kahvaltı odasından kalkıp, başka biri gider. O da kahvaltı ki dese, ne olur? Talak mı olur? Fetih mi olur? Mesela, talak mı olur? Fetih mi olur? Hanediler diyorlar ki, kulum talak. Şahideler diyorlar ki, kulum fetih. Tabii ki bunu söylerken mutlaka dayanıkları değil. İşte biz bugünkü dersimizin bu bölümünde Hanevi'yle bir hul'u, neden fetih değil de hul'a, neden fetih değil de talak dediklerinin gerekçesini okumuş olduğumuz haz, meddülünü katan ifade eder hükmüyle ifade edeceğiz. E bunları boşuna okumuyoruz. Yani ahkamı ıspat etmek için okuyoruz. Bugün ıspat ediyoruz bir tane şey. Hatta iki meşanlar. Şimdi konu bu, Hulun'un ne olduğunu söyledi. Malumunuz talak ile fesih ayrı şeylerdir. Fesih iki taraftan olabilir. erkekten de kadından da olabilir. Erkekten olan işe, erkekten tek olarak erkekten olan içine bir talaktır. Boşamadır yani. Fesih ile talak arasındaki fark, fesih boşama adelini düşürmez Halak ise erkeğin boşama üç boşama hakkı vardı. Onlardan birini düşürür. Halak ile Fetih arasında bir fark da budur. Şimdi nasıl çıkıyor bu ahşam ona bakalım. Yani huluk Şafilere göre Fetih, biz Hanefiler göre talaktır. Nereden çıkıyor? Bakın. Ama bunun evvelinde şunu da söyleyelim. Usul kitaplarının bir kısmı ki büyük bir kısmı bu misalin Hâf'ın hükmüne misal olarak getirmemişlerdir. Ya neyi misal olarak getirmemişlerdir? Hemen bunun akabinde gelecek olan ''Ve tahtatallâh'ın muhterili haddî'' onu misal olarak getirmemişlerdir. Bunu misal olarak getirmemişlerdir. Neden? Çünkü biz diyoruz ki burada ''Ve rida, hâf kapan'' ifade ettiğinden şu ileri hol ortalak, hol-u kılın. Bir de okuyacak. Okumuş olduğumuz ayeti kelime içerisinde kocanın boşamasından bahis yapılmayacak. Kocanın boşamasından bahis yapılmayacak nedir? Holundan bahis yapılacak. Kocanın boşaması talak ifadesi ise beyan-ı olarak ortaya çıkacak. Nabız olarak değil, beyan-ı olarak ortaya çıkacak. Onun için diğer usulcüler haz, lafızdır. Deyan-ı olarak ortaya çıkan mantık mudur? Yoksa değil midir? Bu mesele ihtilaflı olduğu için bazıları bunu buraya nişal olarak getirmemişler. Getirmeme sebepleri olur Ha! Onu pek açıklamayacak burada. Ama getirmeme sebepleri olur. Fakat husre, burada buna özellik Beyanı ı ile sabit olan mantıftur ona göre. Mantuk ne denir? Konuşulan, telaffuz edilen bizdak çöğlenen lafızdır. Dolayısıyla hastır o zaman. Diyebiliriz, deriz. Onun üzerine konuşuyoruz. Diyor ki Coylen hul'u talasen lafetsan, feymetesi tarifin ile geçsin ki ennen meşgura fi ayetil hul hul'u ayetinde cikredilen nedir? Lafsu talaki, talak lafsu Dikkat edin. Huluh ayetinde zikredilen Halil zikredilmiyor. Zikredilen ne diyor? Huluh, yani talak laflıdır. Ve in ulime i'tibaruhu fî zikri sida ihâdi tarihinde yâni darûresi. Biraz önce söyledi, bir şey söyledi. Bakın ne diyor burada? Ve in ulime bilinse bile bu talak, ne i'tibaruhu bu talaka itibar faidiler demiş. Ve in ulime bu talaka itibar etme bilinse de Nerede biliniyor? Fezif ve istidaiha. Kadının kocasından fidye vererek kendisini kurtarmayı zikmet, zikredildi. kurtarmanın zikredildiği yer. Yani. Neyle biliniyor? Bi tariqı beyanı darbe, beyanı darbe gibi. Ya bunu söyleyeyim, bunu söylemeden buradan bir şey anlaşılmayacak. Şimdi ayet-i kerime Talakun meratan bismillah Talakun meratan diye başlayacaktır. فَيْنْ خِتُمْ أَلَّا يُق۪يمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا دُنَاهَا عَلَيْهِمَا فِي مَسْتَدَتْ بِهِ فَلَا دُنَاهَا عَلَيْهِمَا kerimenin bu kısm birinci kısmında salat-ı bu ayeti i kerimeyi zaten ikinci müşahede başından sonuna kadar tahmin edeceğiz. Ama şu kısmında biz sadece ayeti i kerimenin hangi kısmını alıyoruz? Polo kısmını alıyoruz. Onun kısmını alıyoruz ve diyoruz ki فَلَا جُنَهَا عَلِهِمَا فِي Yani sayın siftum, eğer korkarsanız ey hatimler, Neden? اَلَّا يُقِيمَا حُزْرُدَ اللّٰهِ Karı kocamız, evlilik haklarını yerine getirememelerinden korkarsanız فَلَا جُنَهَا Karı koca üzerinde bir günah yoktur. مَرَدَتْ بِي مَثْتَدْ بِي فِي مَا kadın ki yeralere kurtardı mecrahavarda takdirde kendini kurtardı neyle ki o mal ile hani o neydi kadın kocasına mal veriyor koca da onu boşuyor şimdi bu ayet kelime hud ile ilgili olan ayet kelimenin bölümü burası ayet kelimenin bu bölümünde dikkat ederseniz neden vahit yapıldı önce karı koca birleştirildi Nerede? اَلَّا يُق۪ي مَا حُضُوا Allah, yani karı koca, Allah'ın hadleri, ne demek? Karı koca hakları. Eğer karı koca, karşılıklı haklarına riayet edemeyeceklerinden ey hakimler, bütün kişiler korkuyorsanız, o zaman فَلَا جُنَهَا عَلَيْهِمَا Kadının kendini kocasından kurtarmak için vereceği mal ve kocanın da o malı almasında taraflar üzerine bir günah yok. Hulun bir akit. Akit becalde de okuyoruz. Ne gerektirir? İcan da kabul gerektirir. Hulun bilmiş olduğu bu ayet kelime de sadece kadının fitge vermeşinden vahit yapıldı. Halbuki fi meselesi bihten önce <gülüyor> Mevla Teala karı kocayı bir yere getirdi orada. Yani karı kocanın evlilik haklarını yerine getirememesinden korkarsanız ey hakimler. Karı koca. Mevla önce karı kocayı bu noktada birleştirdi. Ama aşağıya geçtiğimiz zaman da sadece kapının fiilinden bahis yaptı. Erkeğin fiilinden bahis yapmadı. Orada kadının fiili holorda ki bir akiddiş, bir akid icabla kabul ile olur. Kadının ilk değerleşici icab kabul edecek. erkeğin de ne yapması lazım? Kabulü gerekir. Erkeğin kabulinden maksat nedir burada? Boşamasıdır. Niye? Çünkü zorunluk olarak koca için tahtı kadın para niçin veriyor? Kendini erkek yani kocak adamdan kurtarmak için veriyor. Kendini adamdan kurtarmanın tek yolu var. Nedir o? Adamın onu boşamasıdır. Zaten ayet-i kerimenin başında bir şilal salatın var ve Dolayısıyla kocanın fiili burada ancak ne olabilir? Zorunlu olarak ne olabilir? Talak olabilir. İşte bu talak lafzı nasıl sabit olmuştur? Beyanı davret olarak sabit olmuştur. Beyan davretli budur. Şimdi tekrar buraya dönelim. Ve in o gibi, bu talak bilinse de, ne itibarı talakın, talaka itibar et de bilinse de, nerede ti ciddi ya? kadının fidye vermesinin cikredildiği yerde, değil mi? Cikredilmesinde. Hani la cinaha aleyhim azim affedettih. Orada kocanın, beyan-ı zaruret olarak, talak lafzını kullanmasının gerekli olduğu orman çıkıyor, değil mi? Bu bilinse de bir talik-i beyan-ı zaruret. İşte feda'de makubire bu talan, beyanı zarure zaten mantıktır demiştik, lafızdır demiştik Biz bizzat telaffuz edilen gibidir demiştik bunu geride de söyledim dört kısma ayet bu konu orada da söyledim onu, vakti meşmeşini istemiyorum ama laf lafı açıyor, geride geliyor Bakın orada bir tane misal olarak vermiştim, bismillah feynemlekullahu velenim veverişehu edavâhu feyummihîl sunuz bu ayet-i kerimede bir kimse ölçe veverişehu edavâhu bir kadın veya erkek ülke ona ana babası varis olsa hele ummihi hıtluk anne için işte bir var. Baba için? Rabb-i Teala baba için de vardır ne vaat e etti? Ne anlıyoruz biz? Beyan-ı tabiat olarak baba içinde kalan yani işte iki vardır onu anlıyoruz. Burada onu cel vermiştim. Aynı şekilde bu ayeti kerimeden holu bir akittir. İki tarafı icapla kabul Kadına sinye, mal vermeye düşüyor. Sevde ne düşecektir? Zorunlu olarak talak düşecektir. O zaman burada talak yoktur diyemezsiniz diyor Mollakusselam. Yani Mollakussel diğer bu sürücülere diyor ki talak burada lakuf olarak yoktur diyemezsiniz. Beyanı davret olarak vardır. Beyanı davrette Biz Bizzat telaffuz edilen. Dolayısıyla bu buraya misal olur. Biraz sonra o mesele de konuşacağız. Reynoldiye itibara mu bildik mi? İftari tarifi, beyanı zorunda. Çabada mali bile, bu tabak itibara alındıktan sonra e tane, hangi parik imkana, hangi yolda olursa olsun, işte bantuk olarak üstelde yani bantuk olarak itibara alındı mı? Haş bir lafızdır. Yükseliydi maddüle, bu kapan kesin olarak maddülü ifade eder. Öyleyse külon nedir? Talan. Külon nedir o zaman? Talan. Niye dikebiliyor haşsa? Balde falan yokunu imanın hıcc'i huluk o zaman fetih manasında olamaz, talak manasında olmamalı. Temarin yani Sa'dî, İmam Şâfiî rahimehullah'tan bu huluk fetih manasında olduğu rivayet edilmiş. İki görüşü var zaten bu usta. Niye demekizi? Çünkü huluk fetih yapmada var ne var? İptal-i amelin has. Hasın amelinin iptali ki konusunu bunu yapamazsınız. Fe'da biharakihum min hadzal ba'd. Bu mesele min bu baktan olduğu zahir olunca sen <gülüyor> i'tizaru yani sahibu tenke sabr şeriat usulünde, senkehinde bunu misal olarak vermemiştir. Tahtazani de tedriğinde niye bunu misal olarak vermedi diye özür beyanında bulunmuştur. Gerekçesini söylemiştir, yetibar, itibar etmiştir. Şetipullah Kusver diyor ki bu misali. Buranın misali olduğu zahir olunca, terk edilmezler, antepkidi, bu misali terk etmeden özür beyanında bulunma, ne bile ben ne kervinahum in hadil babilekte bir dahiin diyerek özür beyanında bulunma. Yani bu misalin bu bablama olduğu zahir değil bir diyerek özür beyanında bulunma ne tedib var? Dahiin olmayan asıl olur. Oldum orada bileti bir dahiin var. ha. Bir de tekrar ediyorum. Şey, Venisa ikinci mizahdır. Weiwan yine yani taht metninin kapan gerektirdiğinden dolayı tahta tablattır muhteliflik. Kuluş yapan kadını boşama tabirdir. Yani bir kadın gelip kocasına dese ki, halim mi diyen bir hemin koca da halatı ki diyecek bir talakı var mıdır? Bir talak olur. Ondan sonra koca seni boşadım dese bire. O boşama geçerli midir? Geçer. Niye? Çünkü has metnulünü kaphan ifade eder. ki ondan değil. Ona mazun olan bir delil. Delili şimdi okuyacağız. Yoksa has metnulünü kaphan ifadedir. Böyle hükmü ortaya koymak. Bir delil vardır hükmü ortaya koyan. O delilde has bir lafız var. O has lafız metnulünü kaphan ifade ettiği için hüküm böyle çıkmıştır diyeceğiz. Bakınız. Sahta salatul muhtevi adi. E'nihka'u salih-ı salat alennat itibadel hul'i. Kolordan sonra kadın üzerine salak, sarif salak verme. İkad demek, salak verme demektir. Bu nedir fahiydir. Ve zalite bu da sınırlar olaylar. taala ta'lâhü zekere salâhü fennetî yedûnü merrateyîn İki defa olan salakı Mevla ta'lâhü zikretti. Neyledir? Kaldihi buyurmasıyla. Bismillah. Salâhü merrateyâ. Salak ikidir diyor Mevla ta'lâhü. Ayetleri veriyor. Evela Mevla taala zikretti. Mevla bunu buyurdu. Şimdi tekelisi daha elbette bir kaldı. Sonra kadının fidye vererek, kendisi, yani para vererek, mal vererek, kendisini kocasından kurtarmasını ciddiye ay alırkenlerin devamı. <gülüyor> Nedir o işler? Ve in hisbullah yokuyma <gülüyor> hududan Allahin cedazına ha aleyhim adi in hisbun, ey hakimler korkarsanız, Allah yokuyma hududan Karı kocanın aralarındaki karı koca olma haklarını geriye getiremezlerinden korkarsanız. فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِ Karı koca üzerine hiçbir günah yoktur. Hangi hudutta? فِي O mal hususundaki iftede kadın kendisini kurtardı bihi o mal diyor. Kimden? Kocasından kurtardı. Yani hulurda ne yoktur? Taraflar üzerinde bir günah yoktur. اَيْ la اِسْمَا عَلَى Koca üzerine bir günah yoktur. فِي مَا Almış olduğu, kadından aldığı mal hususunda ve la al-ımaraki ki mesebetihi nescha, nescha işini de nescha. Ve la khat al-ımaraki kadın yoktur. Neredeyi mesebetihi mahkumallah ki kadın kurtardı hi umal sebebiyle neydi? Ceha kocasından kurtar, kocasına mal vererek kocasının kendisini boşamasını sağladı. Bundan dolayı kadına da bir günah yoktur kocası. Ve fi taqtisi fiyeha, biz sabredemedik de emin anlattık, onu anlattık. وَفِي تَحْبِيْتِ فِعْلِهَا Mevla Teala'nın kadının fiilini tahsis etmesi. Öyle değil mi? فَلَا جُنَاهَا لَيْهِمَا Karı koca üzerine bir günah yoktur. Nerede? <gülüyor> hulurda. Aslında hulurda. Ama hulur bir akittir. Akit iki tarafı ister. Burası işte sadece kadının fiilinden bahsediyorum Mevla Teala. İşte Mevla Teala'nın kadının fiilini tahsis etmesi neye bilir ki daha? İstidaya, kadının fiilini tatsiz etmesi. Bâdecem ıhma fi ellâ yuqîmâ. Ellâ yuqîmâ da Mevla kadın erkeği etmişti. O cem bize neyi andırıyor, bizim aklımıza neyi getiriyor? Mevla Teâlâ tabi kocanın gerçekleştirecek olduğu bir akıttan bahis yapacak. Onu bize vehmet ediyor. Ama bakıyoruz ki ilerisinde Mevla Teâlâ, bir akitten bahit var ama akitte sadece kadının dinini takdis etmiştir. Kocanın dininden bahit yapmamıştır. İşte orada kadının dinini iftida mal vererek kendini kurtarmaya takdis edince e, takdis edince onu, bu takdiste var ne var? Takrir-u Kocanın dinini de sabitleştirme var, sabit kılma var. Neyse ne hala mağfaba kattı. Sadaqa. Geçen cembe. Ne geçmişti geride? Ha, salakumaretan. Salak geçmişti. Demek ki kocaman dili de nedir? Talak koşuyor. Baba salak koşuyor. Niye? Niye salaktır kocanızı? Beyanı zarra olarak. Beyan zarrını ve dini anlatıyor bize şimdi. Çünkü yana ha kadın kurtulamaz kocasından. Neyle bir iktidar? Kadın kocasına mal verdi. Koca onu boşamadı. Kadın kocasından kurtulabildi mi? Hayır. Ha o zaman hem kadın hem koca iş günah yoktur kadının fidye vermesinde derken kadın malı verir, adam da boşarsa aralarında bir günah yoktur demek olur. Dolayısıyla kocanın dili nedir? Talaktır çünkü kadın başka türlü hocasından kurtulamıyor. Kurtulabilmesi ki Mevla ondan bahsediyor. İstida kadının kendini kocasından mal ile kurtarmasıdır. İlla bir anı bekliyoruz ancak olur. Dolayısıyla pekale haza yani At-Tabat-ı Merretan'dan fî mesvedet e kadar olan oldu. Beyanen dikkat edelim. Burası önemlidir. Çünkü İmam-ı Şafiye Hanefin Rahimehullaha Hanefilerin vermiş olduğu cevap bunun içerisindedir. Hulu nedir? Beyanudur. At-Tabat-ı Merretan ile maçtada ayetlerime şu ana kadar nereye gelmiş olduk biz? O ikiden birden Hul'u zikretmiş olduk. Bu beyanen minev'ayhi Halakın iki nev'ini beyanıyor. Ne demek o iki nev'i? Yani bir adamın hanımını boşamattığı, meccanen, ne demek? Para almadan, mal almadan olabileceği gibi, mal alarak da olabilir. Onun için, âni-di mâlin ve bidûnihî, mal ile ve malsız olduğunu beyan Sümme kâ'l, bitmece ayet-i kerime, Mevla-ı Teala şöyle buyuruyorsun, işbillah, فَاِنْ تَلَّقَّهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ مِنْ مَعْدُ حَتَّى سَنِكِ حَزَرْجًا bir adam hanımını iki talakla boşar, ondan asıl konuya şimdi geldi. Muhteli'a ya verilen talak, sarıh talak geçerli bir konusuna şimdi geldi. İşte ki burada, bu faa var ya deyim tallakaha, eğer koca iki talaktan sonra hanımını boşarsa فَلَا tahillu, Bu kadın helal olmaz, lehu bu kocaya mimba'numundan sonra mimba'numundan sonra Başka bir kocayı nikahlayıp, anlaşmalı olmama şartıyla, başka bir kocayı nikahlayıp, o kocada onu boşar, idditi de sona yarar. ondan sonra ancak birinci kocaya helal olabilir. Şimdi bakıyoruz. Ba ha ey اَيْ بَعْدَ الْمَرَّةَيْنِ iki defa boşadıktan sonra onu boşayacak olursa, سَوَمْ كَانَتَهَا Bu iki boşama, atalâb-ı marratağın ayetin başıydı malumun. Oradaki iki boşama. İsterse olsunlar, neyle bir mali. İkisi de kulu olsun. Bir kulu yaptılar, ondan sonra tekrar nikah yaptılar. Bir daha hulo yaptılar, iki tane hulo. Olabilir. Kulu biliyorsunuz, tavak-ı bir indir. Nikah düşürür, yeniden nikah gerekir. Evi azdala, veyahut da ikisi birden kulu olmasın. Biri kulu olsun, diğeri normal boşama olsun. Fekennahu kal. Sanki mevla Teala bize şöyle buyuruyor. Benim talak haberde tatlıkateyim. Eğer koca hanımını iki boşamadan sonra tekrar boşayacak olursa kırıkağıma bu iki boşamanın ikisi birden eriklağıma veya iki boşamadan biri nedir hulul huludur. Böyle olan iki boşamadan sonra eğer adam hanımını boşayacak olursa demektir. Sanki mülazaca böyle mi? Demle işte burası delalet etti Neye? ne? Aleyhineşloviyeti talaki. ''Bâdel hul'i'' ''Hul'u'' ''Federle derken ta'' ''Fe'im tallakaha'' ''Fe'im tallakaha'' Neden geliyor. sonra geliyor? ''Hul'u''dan sonra geliyor. ''Fe'im tallakaha'' ''Talâf-ı merretan'' ''Taha'' ''Gelideydi ayetin başındayım'' O ortada ayetine değil bir bölümü var Orada ''Hul'u'' anlatılıyor ''Hul'u''un hemen akabinde ''Fe'im tallakaha'' geliyor. Demek ki bu talak Neden sonra olan ''Taha'' biliyorsunuz ne içindir? has bir lafızdır takir için. Atıf arşıcır takir için. Ne demek takir? Mabadi'nin mabadi'nin mabadi'nden hemen sonra olduğunu gösterir. Huludan sonra boşarsa onu demek. Oldu mu? Boşarsa onu madel hul'i bu neye delalet etti? Ala meşruiyeti <gülüyor> talatı badel hul'i huludan sonra talatın meşru olduğuna delalet etti. Niye? Bi mucebi ta kanun geliyor. Nasıl fa'nın gereği olarak? Çünkü diyoruz, peki tabiçin fa izi evvelin sedan oraya girmeden şu sonucu bitirmiş oldu. Yani bize göre, ha metnünün katkını ifade. Ve insanla kâda fa nedir harf atıktır takit için. Nedir manası metnünü takit? Onun katkını ifade. Öyle işler. Bu manayı ortaya koymak. Ancak nasıl olur? Bundan öncecik dedilerin hemen akabinde bu olursa demek ki. Bundan öncecik dediler ne dedi? Holoh dedi. Öyleyse holoh yapılan bir kadını kocasının daha sonra farih bir salakla boşaması ne dedi göre? Halefilelere göre cahit. Bakın İmam-ı Şabi, daha doğrusu Şabiler diyorlar ki salak-ı e merretan iki salak ondan sonra holoh geliyor. Ondan sonra ne geliyor? Holoh geliyor. Huluh nedir? Fesihdir diyor onlar. Talak değildir diyor. Neden? Eğer diyor talak olacak olsaydı bir talak daha olacaktı. Senin Feintallakaha da bir talak daha olacaktı. Üç olan talak sayısını dörde çıkardık olacaktı. Dolayısıyla El talak-ı merretan iki talaktır. Feintallakaha oradaki fa o talakı El talak-ı merretana bağlar. Aradaki holuk ise talak değil, fesiftir, kümleyi itiraziyet olarak mağdub ile mağdubu arasına girmiştir. Ama biz bunun cevabını verdik. Burası cevaptır demişti. Biz ne diyoruz? Holuk bize göre talaktır. Ama gerideki etalak-ı mervetandan ayrı bir talak değil ya... Tabakın mertanın ne olduğunu de yandır. Yani tabakın mertan mal ile de olabilir, mazsız da olabilir. Onu da yandır. Dolayısıyla 203 e çıkaran bir tabak mahiyetinde değil. Böyleyse ve imtala kahayı ne yapabilir? Ha ile, huluh". Yani yine bir ama kuluğ olan ikisi veya hatta biri kuluğ olan boşamadan sonra tarih bir boşamayla hanımını boşarsa demek olur. İşte şimdi İmam-ı Şafiî'nin, daha doğrusu Şafiîlerin yapmış olduğu yoruma asısta bulunuyor. Diyor ki, فَف۪ي فَالِيْسِلْ فَائِدِ kelam, الْكَلَامِ فَائِهُ لُعَدَيْنِ de Hanecilerin yaptığı gibi Kelamın evveline yâne salâbuna retâna bağlamada بِجَعْلِ الْخُلْقِ اِفَدْخَانِ Bu bağlamayı da nasıl yapıyorlar? hul'u fesifttir diye yapıyorlar. Cümleyi itiraziyedir mu demek istiyorlar. Bunu yaparak yapma, ve ziddihi itirazen, hul'u cümleyi itiraziye olarak cikretme. Ve bu sebeple de fehim tallakaha'daki talakı, ayeti kerimenin evvelinde geçen talakullar resana bağlamada temad-ı el-i el-i hesabı diyor. Nitekim İman Kaviye Rahim'e Allah bunu belirsemiştir. Vardır, ne vardır? Sertül ameli bir fa ve huve taqidi. Fah'nın muhtevi olan takip manasını terk etme vakti. Elhamdülillah herabbin lehalim. Ay sonu biliyorsunuz bizim toplantımız oluyor. Ondan dolayı yarın dersimiz yok. Onu için yanlış olmaz. Ay son değil, ay yarın. Yarın öyle ama bize göre ay sonu sayıyoruz onu.